...bir değerlendirme toplantısı. Ama bunu yaparken biraz rengini değiştirdik meselenin. Hani bu çerçevede yaptığımız faaliyetin mantığını da analiz edelim. Ve şöyle bir başlık belirledik. Din, bilim ve irfan Şemsettin Semerkandinin i̇lm Afak ve Enfus kavramı açısından bir değerlendirme. Şimdi Bilim ve düşünce seminerlerinin istatistik tarafına bakarsak 4 ders yaptık. Her dersten ayda bir tane 5 tane olmak üzere toplam 20 ders yani 20 saat olmuş oldu. 20 ders oldu. 1,5 saatten 30 saat bir ders yaptık. Bilim tarihi Mezopotamya'dan başlayarak günümüze kadar Baha Zafer hocamız yaptı. Bilim felsefesi dersini özellikle çağdaş e, bilimin, doğa bilimlerinin fizik başta olmak üzere bunların mantığı teorisi üzerine durduk. Engin Koca hoca yaptı. E, İslam felsefesini Ebu Zerdişkaya hoca yaptı. İslam felsefe genelindeki okulları e, meşrailik, işrakilik ...kelam ve benzeri yaklaşımları... ...analizini yaptı. Ben de e, İslam bilim tarihi üzerine... E, ...yakın zamanda... ...yayınlanacak olan... ...İslam düşünce atlasından hareket ederek... ...bir... E, ...dönemleme üzerinden... ...özellikle Merv merkezli... E, ...bir okuma yaptım. Bir deneme yaptık. Değil mi? Bu seminerlerin... Teravih namazı gibi olduğunu biliyorum. İlk dersler çok yoğun. Daha sonra esas sahipleri kaldı. Diğer arkadaşlar hayatın sırrını bu derslerde bulamadıkları için bıraktılar. Tabii burada benim kendi özel bir yorumum var. Genelde insanımız bu tür toplantıları biraz rehabilitasyon olarak düşünüyor. Sosyal etkinlikler Türkiye'de ve dünyada biraz psikolojik rehabilitasyondur arkadaşlar. Mesela Amerika'da bulunduğum sırada yapılan bir istatistiği okumuştum. Pazar günü kiliseye gidenlerin yüzde 65'i öte dünyaya inanmıyor, yüzde 55'i Allah'a inanmıyor. Ama kiliseye gidiyorlar. direktçe psikolojik rehabilitasyon. Şimdi Türkiye'de de. Bu tür kültürel, entelektüel toplantılar buna dönüşmeye başladı. Özellikle tanınmış, ne olan, sahnesi olan birini dinlemek, bir tür psikolojik rehabilitasyona neden oluyor. Eğer tanınmamışsa ne kadar konusunu iyi bilirse bilsin, çok önemli değil. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz bu tür faaliyetlerde, Amacımız, konuyu iyi bilen, hakkını veren ve e, onu çalışıp e, dinleyicilerine aktarmayı önemseyen kişileri seçiyoruz. Yoksa şey değil, amacımız burada bir sosyal etkinlik, kültürel etkinlik yapıp e, falancanın toplantısını dinledim bugün. Ne anlattık? Ya fena şeyler söylemedi deyip geçmek değil. Evet, bir seminer ama aynı zamanda bir ders. Benim biraz eleştirim bu yönde. Yani katılımcıların sosyal medyada yaptıkları müzakerelerden çıkarttığım şey sosyal medyada biliyorsunuz herkesin günahını <gülüyor> rahatlıkla sevgilideği meleklere hiç kalmadı artık. Hani var ya yazıyorlar iyi kötü hepsi var orada zaten. Kayıt tutuluyor. Şimdi bu çerçevede bir faaliyet yaptık. Bu faaliyetin mantığını değerlendirmesini yapacağız. Tüm bu seminerleri bir açılış konferansıyla başlatmıştık ve burada düş görmek, düşmek, düşünmek diye bir başlık altında konuşmuştuk ve orada şunu söylemiştik. Üç temel meseleyi çözmeden herhangi bir entelektüel faaliyet yapmamız mümkün değil. Bilmek, anlamak ve anlamlandırmak. Anlamlandırmak için önce anlamak zorundayız. Anlamak için bilmek zorundayız. Bilmenin de iki temel e, usuludan bahsettim. Açıklamak ve çözümlemek. Açıklamak harici şartlara tahallük eder, çözümlemek iç teorik şartlara tahallük eder dedik. Fakat tüm bunları daha temel bir terime dayandırdım hatırlarsanız. <gülüyor> Arke diye bir terime tayandırdım. İlke. Bütün. Bunun zıddı nedir? Anarke. Yani anarşi. Anarşi buradan gelir. Anarke, bu biliyorsunuz İngilizce'de CH ile yazılır. Yunanca arke ilke, bütün demektir. Ne demek bu? Şu demek... Bütüne ilişkin bir fikrimiz yoksa... Bir bütün fikrimiz yoksa... Bir modelimiz, şemamız... Çerçevemiz yoksa... Olgu ve olaylara bakarken... Tekillikleri ne bilebiliriz... Ne anlayabiliriz... Ne de o bilmenin ve anlamının meşruiyetini sağlayabiliriz... Dedik. Hatırlarsanız. Yalanım yok. Bunun özeti de yayınlandı değil mi? Şimdi dolayısıyla bir bütün... Fikrimizin olması lazım. Bütün. Bu hem tekilin bilgisini mümkün kılar bilgi, hem anlamını mümkün kılar hem de meşhuriyetini mümkün kılar. Şimdi bir örnek vererek ne demek istediğimi açıklayayım. Galile kendi çağdaşlarını irrasyonel olarak suçlarken aslında demek istediği şuydu onlar benim ait olduğum bütüne ait değiller. Çünkü rasyonaliteyi yaratan mutlak bir rasyonelite yok arkadaşlar. Bizi aşan, bizim üstümüzde bir rasyonelite yok. Hani İbn Heysem'in dediği gibi hangi teorimizin daha doğru olduğunu mutlak anlamda tahini tespit edecek bir meta teorimiz yok. Rasyonelite dediğimiz şey neticede fıtri olarak insan aklına dayansa da bağlamsal bir şeydir. Dolayısıyla insan nasıl beden ruh dikotomisi yaşıyorsa bilgide de biz, bilgide de biz bağlamsallıkla rasyonelite arasında bir gerginlik yaşarız. Yani bilgimiz ne kadar bağlamsaldır, ne kadar o bağlamdan aşkındır, transendentir. Şimdi belirli bir bütün içinde yaşayan, belirli bir rasyonelite içinde yaşayan kişi kendi bulunduğu bilgi durumunu mutlaklaştırır. Bu gayet doğal. Ve o bütüne ait olmayan yapıları irrasyonel olarak adlandırır. Halbuki biz bugün Galile'den itibaren ya da Kopernik'den itibaren irrasyonel olarak gördüğümüz sistemin içinde 2000 yıl yaşadık. 2000 yıl rasyonel diye onun kavgasını yaptık. O sistem içerisinden diğerlerini irrasyonel diye suçladık. Şimdi İslam medeniyetinde felsefe bilim çatışması anlatıyorsun. Diyorsun ki falancalar Ayşe karşı çıktı. E iyi işte. Karşı çıktı. Ama efendim olmaz. O dönemde rasyonel oydu falan diyoruz değil mi? Şimdi dolayısıyla dikkat ederseniz burada bağlamsallık ortaya çıkıyor. Bu açıdan herhangi bir felsefe bilim faaliyetini yaparken bağlamsal olanla rasyonel olan arasındaki diyalektik ilişkiyi sürekli göz önünde bulundurmak lazım rasyonalite doğru bilgi ancak belirli bir teori içerisinde bir bakış perspektif içerisinde bir model içerisinde hadi hadi daha çağdaş günümüzde bilim felsefesinde paradigma içerisinde ortaya çıkar. Deha da böyledir. Belli bir dönemde deha diye nitelendirdiğimiz insanlar aslında yine paradigmanın içerisinde dahadırlar. Bu paradigma değiştiğinde, o çerçeve değiştiğinde o da üç aşağı beş yukarı, kendi önemini kaybeder. Değerini kaybeder. Ee, Ali Kuşçu'nun mezarı 1800'e kadar ziyaret edilen bir yerde, 1800'den sonra üzerine ölü defnedildi. Düşünün yani, birden unutuldu paradigma değişince. Mezar bile ona göre değer kazanıyor. Değil mi? Öyle değil mi Cumhuriyet'ten sonra nice camiler ahır oldu? Nice değerler hakine yeksan oldu. Niye? E çünkü artık o değerle bakmıyorsun. Bir işkancı güç geldiği zaman senin gözbebeğin gibi koruduğun yerleri değil mi hiçbir anlam ifade etmediği için hakile eksan eder. Mekanın bile değerini bakışın veriyor, ona yüklediğin anlam veriyor. Neyse uzatmayalım konuyu. Neticede bize bir bütün fikri lazım. Hatta biz felsefe bilim tarihinde deriz ki Descartes'ı büyük kılan, önemli kılan başarılarından çok ortaya çıkan, 1543'ten itibaren ortaya çıkan, işte Kopernik, Tikobirahe, Galilei, Kepler gibi düşünülerin parça parça yaptıklarını bir bütün fikri etrafında toplaması ve insanlara yaptıkları işin rasyonel olduğunu o tekilliklerin bilgisinin mümkün olduğunu, anlamlı olduğunu ve meşru olduğunu gösteren bir çerçeve sunmasıdır. Bir bütün fikri sunmasıdır. Şimdi, bu olay, bu çerçeveden baktığımız zaman İslam dünyasında e, her zaman söylediğim şeyi tekrar edeyim. İslam medeniyetinin tek bir bütün fikri yok. Biz bu tek biçimli düşünmeyi, üniform düşünmeyi, her konuda tek bir örnek aramayı aydınlanmadan sonra edindik. Adorno'nun ifadesiyle gayri insani bir durumdur. Aydınlanmanın bu tavrı. Tek bir bütün olmaz bir medeniyette. Tek bir bütün fikri olmaz. İslam medeniyetinde dört temel bütün fikri var. Biri kelamcıların, biri meşrailerin, biri işrakilerin, biri de irfanın temsil ettiği bütün fikridir. Her ...yaklaşımın kendine ait bir bütün anlayışı var. Dolayısıyla tüm rasyonelite de o bütün içerisinde e, üretilir. Hakikatin tekliği fakat katmanlılığı, çok anlamlılığı... ...onun ifadesini de çeşitli kılar ister istemez. Bu girizgahımızdı. Şimdi... Bütün fikrine niye ihtiyacımız var? İnsan, evet bir tarafıyla maddedir, madde olmadan mana olmaz diyoruz ya ama kendine bir anlam dünyası örerek, bir anlam değer dünyası örerek onun içinde yaşar. Ee, bizim şeyimiz biraz ipek böceğine benzer, ee, kendimize bir ağ örüp onun içine girmeden rahat yaşayamayız insan olarak, maddi tarafımızı, maddemize tahallük eden ona ilişkin ihtiyaçlarımızı gidermek, bizim kendimizi susturmamızı mümkün olmaz. Bedenimizi susturmak, maddemize ilişkin ihtiyaçları gidermek de mümkündür ama bizim bir de bağıran, çığlık eden bir mana tarafımız var. Buna ister psikolojik, ister ruh, ister nefis ne derseniz çok önemli değil ama bir mana tarafımız var. Orası da sürekli bağırıyor. Onun bağırışı biraz daha derinden, soru soruyor çünkü. Sürekli sorular soruyor. Ve sorduğu sorular, karnımızı nasıl doyuracağız sorusu değil. Nasıl giyineceğiz, nerede yaşayacağız sorusu değil, daha derin sorular bizatiyi anlama ilişkin, kendi anlamına ilişkin, hayatın anlamına ilişkin, burada olmasının anlamına ilişkin, yeryüzünde müşahadet ettiği iyilikler, kötülükler ile ilişkin. çoğaltabilirsiniz bunu. Bu da çığlık atan bir şey, bağıran bir şey ve peşimizde hiç bırakmıyor. Dolayısıyla bizim tüm üretimlerimiz maddemiz kadar manamıza dikkat eden, hatta hatta düşünceyle aklımızla ürettiğimiz şey büyük oranda da bu mana tarafımızı e, sükünet erdirecek, teskin edecek, teskin edecek, susturacak, çığlığını bastıracak üretimlerdir. E biz boşuna sanat üretmiyoruz, boşuna ahlak üretmiyoruz, boşuna bilim üretmiyoruz. Buradaki bilimi ya da ilimi Basit teknolojik araç alet edevat yapmak anlamında düşünmüyoruz tabi. O ayrı. Elbette insan bilgisi de katmanlıdır. Her kavram katmanlıdır arkadaşlar. Bazı dört katlıdır, bazı dört yüz katlıdır. Hiçbir insan faaliyeti yalın kat değildir. Hiçbir insan faaliyeti yalın kat değildir. Özellikle entelektüel konuşmalarımızda buna azami derecede dikkat etmemiz lazım. Şimdi benim oradan kastettiğim e, yalın kat... Maddi ihtiyaçlarımızı giderecek bir bilgi değil. Onun önemini ve değerini bir kenara tutmak kaydıyla, kastettiğimiz en nihayetinde orduğumuz o koz, ördüğümüz o kozanın, kendimize inşa ettiğimiz o evin, o meskeni bakın mesken kelimesi sükunet kazanılan yer demektir. Yani bir insanın meskeninin olması sükunet yani buradaki mesken evet yağmurdan, fırtınadan kaçmak için bir yere girmek lazım. Üşümemek için bir yere girmek lazım ama sırf bedenimiz üşümüyor ki bizim aklımız da üşüyor. Bizim nefsimiz, ruhumuz da üşüyor. Bunu ısıtacak, bunu teskin edecek. Bak teskin etmek de aynı şekilde hem ne denir? İşte birinin bir akraba söylüyor ki onu teskin etmek deriz değil mi? Şimdi hem sükunete kavuşturmak anlamında ama neyini sükunete karıştırmak? Acısını gidermek yani orada değil mi? Sakinleştirmek. Çünkü bağırıyor vücut. aklında yüzlerce soru. Bizim felsefe, bilim sistemlerimizin nihai amacı açısından bakıyoruz olaya. Nihai amacı tüm üretimlerimizin ferdi olarak bizi teskin etmesi, sükunete ermesi, sakinleştirmesi içindir. Bunun bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var şüphesiz. Çünkü her mesken bir süre sonra o sıcaklığı içerisinde insanın soru sorma bilincini köreltir. Bunu bir kenara koyalım. Temeddün, medeniyet, kültür aslında insanı teskin için üretilmiştir. Bu teskinliğini sağlar ama bir süre sonra bu sükunet maksadının dışında insanın soru sorma merak duygusunu köreltir. Çünkü zaten o sıcaklık içerisinde yayılırsın. Değil mi? Rehavet dediğimiz. Rehavetin maddi rehavet değil, manevi rehavet. Manevi derken dini değil. Yani anlam değer dünyamıza ilişkin bir rehavet de söz konusudur. Onun için kültürler, medeniyetler i̇bn Haldun ifadesiyle tefessü edebilirler, çürürler yani. Zaten hiçbir medeniyet tefessü etmeden çökmez. Bu da e, modern çalışmaların gösterdiği bir şey. Şimdi düşünürlerimiz İslam medeniyetinde bu tür bütünleyici fikirler üretmeye çalışıyorlar. İnşa edici, tamamlayıcı ve bütünleyici fikirleri e, aynı ayrı düşünmemiz lazım. İnşa edici fikirler genelde e, nedir onun adı? Somutluğu olan e, dünyanın resmine ilişkin oradan hareket ederek, mevcudattan hareket ederek e, kurulan yapılardır. Tamamlayıcı fikirler onun üstünde kurulur. Bütünleyici fikirler ise hem kurucu hem de tamamlayıcı düşünceleri bir arada tutan yekpare perspektifler kurmaya çalışan faaliyetlerdir. Yani başka bir deyişle en temel unsur diyelim ki ne olsun x noktası olsun ve bir de en üst unsur o da Y noktası olsun tüm bunlara tutarlı yekbare bir anlam değer sıkalası perspektifi oluşturma çalışmaları. Yani öyle bir sistem kuracağız ki bu sistemde maddenin de izahı olacak, insanın da izahı olacak, evrenin de izahı olacak, Tanrı'nın da izahı olacak. Buradaki izahı ne eskilerin tabiriyle e, geniş anlamıyla kullanıyorum. Yani özel anlamıyla değil. <gülüyor> Bu günümüz için de çok önemlidir. Bak, meseleyi biraz güncele bağlayalım. Heyecanı arttıralım. Çünkü güncele gelmeyince insanlar uyuyor. Değil mi? Şöyle hele Türklerin olduğu yerde siyasete dine bir dokundun mu bak daha lafız cevapınca şey yapınca herkes uyandı. Değil mi? Siyaset ve din acayip bizde böyle ee, yani şu açıdan uyanıyorlar. Siyaset deyince ne zaman cumhurbaşkanı olacağım? Acaba ben diye o çağır. Diyanet deyince ne zaman ben veli olacağım, veli olacağım diye bakıyorlar herhalde olaya. Bugün günümüzdeki tartışmalara baktığımız zaman da 3 aşağı 5 görüyoruz. Aynı şeyi görüyorsunuz. İşte öyle tartışmalar var ki kamuoyunda işte ilim mi, irfan mı? Sırf din mi? Değil mi? Şimdi bu Ankara'da bunu ne kadar hissediyorsunuz bilmiyorum ama bazı ilahiyat fakültelerinde ders yapamıyor hocalar. Çünkü bazı öğrenciler bunlara gerek yok. Bize şunlar yeter diyor. Ne? girmiyorum, yeni yapılıyormuş. Şimdi kendimi oto kontrol uyguluyorum. Ne kadar kötü bir şey. Bir karadenizli için. İşkence. Buna gerek yok diyor adam. Bazıları diyor ki ...İrfan yeter bize. Yani... ...İrfan tek başına... ...büyüleyici bir şey değil mi? Zaten anlamında bilmeyince zaten... ...lafız olarak da çok etkileyici. İrfan. Oh! Nedir İrfan? İrfan abi. Ondan sonra... E, ...Uçmaya da çok müsait böyle mistik... ...Efsunlar böyle değil mi? Bu, öyle diyor adam. Gerek yok diyor. ilme, fıkha... ...Akayde falan. Bazı da tam tersi. Yani... Hakikaten hiçbir şey anlatamadığım farkındayım. Kabuz yaptı beni bu. Ee, günümüzdeki İslam dünyasına bakabilirsiniz. Daha büyük gerçekte dünya ölçüne baktığınızda da benzer şeyler görebilirsiniz. Sadece belirli bir bilgi anlayışının temerküz ettiği, yoğunlaştığı bir yaklaşım, İşte mesela sanatı önemsemeyebilir. Sanat bir vakit kaybıdır. Mesela bugün siz Amerika üniversitelerinde, teorik felsefe çalışması yapamazsınız arkadaşlar. Bakın yakında bir öğrencim meşhur Harvard Üniversitesi'nde insanlığın doğası üzerine doktora tezi yapmak istedi. Onlar bırakılalı çok oldu dedi. arkadaş Oradaki arkadaşlar. Git bir alan araştırması yap. İşte falanca kabilenin ya da filanca mahallenin insanları nasıl yaşıyor? Pratik, ölçülebilir veriler. Çünkü bilgi ölçülebilir olacak. İstatistiksel ya da çok dakik. Önemli değil. Ama insanın doğası nedir? Aha! Bununla uğraşamayız. Ya da Almanya'da felsefe bölümleri kapanıyor. Özellikle metafizik çalışan, soyut, hayata tahallük etmeyen, değmeyen konular çalıştırılmıyor. Şimdi burada Almanların herhalde felsefe düşmanlığından bahsedemeyiz değil mi? Ama bir anlayış değişikliği var. Nedir o? Bilginin tanımı değişmiş. Ölçülebilir. Sonuç üreten üretim odaklı, somut bir şey veriyorsa bu uğraşmaya değer. Bugün Türkiye üniversitelerinde benzer şekilde ölçülebilir olanın merkezi olduğunu görüyoruz. Değil mi? Doçentlik imtihanlarında akademik atama ve yükseltmelerde ölçülebilirlik son derece önemlidir. Bu ölçülebilirlik kıstaslarını mesela Descartes e uygulasan hiçbir felsefe bölümünde asistan olamaz. Yayınları tutmuyor. <gülüyor> atıf yok ya adam. Hepsini kendisi yazmış. Kaynaklar yok adamda. Hatta çok eleştirel bakıyor. Bırakın onu Ahmet Hamdi Tanpınar hiçbir Türkoloji bölümüne giremez. Girebilir mi Sayın Hocam? Giremez. Şimdi bakın gençsiniz tabi birçok arkadaşımız genç. inerde bu akademik şeylerin uğraştığınız zaman göreceksiniz. Akademik toplantılarda ne olduğu da çok önemli değil. Dedim ya lafızla kullan, konuşuyor insanlar çoğunlukla. Ölçülebilir olan üzerine çok büyük bir vurgu vardır. Bilgide ölçülebilirlik olan nedir? Mesela sosyal bilimlerde, felsefede mesela nasıl bir ölçülebilirlik? Efendim Aristoteles'in fizikalınlaşı 5 metre. Ne diyeceğiz? Nedir yani burada ölçülebilirlik olan nedir? Sosyal bilimde bazen, hani Mehmet Genç Hocam'ın ifadesiyle 60 yılını verirsin, bir paragraf katkı yaparsın arkadaşlar. Sosyal bilim zor. Matematik değil ki bu bir divanı neşedersin yani divan bunun nedir yani bir divan yani e ne olacak ya bunla niye vakit kaybediyorsun bu eski bir şey diyebilir adam sana ne üretiyor ne katkı yapmış diyebilir değil mi şimdi dolayısıyla günümüzde bile bilgi söz konusu olduğunda çok farklı anlayışlarla yüz yüze kalabiliyoruz. ben böyle bir girdim ne zaman çıkacağım ben de bilmiyorum daha konuya gelemedim şimdi neticede bu bütün fikrini yakalamak. Ee, en alttan en alt unsurdan en üst sıra kadar insana bir perspektif sunmak, ona bir yuva, bir ev, teskin olabileceği, sükunete erebileceği bir bakış açısı sağlamak kolay bir iş değildir arkadaşlar. Hem Dini inancı, itikadı. Burada inancı sırf dini olarak da düşünmeyin. Hem insanın inanma ihtiyacını, hem bilme ihtiyacını, hem düşünme ihtiyacını, hem tezevvük, estetik ihtiyacını aynı anda giderecek bir bakış açısı, bir perspektif sunmak kolay bir iş değil. Bazı sistemler sadece inanmamıza çalışıyor. İnan. Liderine inan, şeyhine inan, peygamberine inan, sırf inan. Bazıları boşver inanmayı, önemli olan ölçülebilir bilgidir, bil baba. Bazıları bu bilmek, pozitivizm insan aklını ketliyor, biz düşünelim. Şiir üzerine düşünelim, değil mi? Bazıları hepsini boşver, müzik çalsın, değil mi? uçalım. Yani karikatüze ediyorum ama bunların hepsini üç aşağı baş yukarı her toplumda, her fikirde görebilirsiniz. İşte... Ee, İslam medeniyetinde bu bütüncül e, bir arke oluşturmak, e, bir bütün fikri oluşturup bilgi, anlam ve meşruiyeti birlikte ele almaya çalışan düşüncelerimizden bir tanesi Şemseddin Muhammed bin Eşref el-Hüseyin'i es-Semerkand'i. Semerkand'lı Maturidi ve Hanefi çizgisinden 1322'de ölmüş Bilinmeyen. Şimdi büyük ihtimalle Türk olduğu için çok ciddi alınmamış. Son derece orijinal bir isim arkadaşlar. Son derece orijinal bir adam. Asla literatürde biliniyor. Biraz sonra uzun uzun bahsedeceğim. Ee, böylece bu vesileyle ee, bir ismi de tanıtmış olurum size. Doğumu, eğitimi, öğretimi, öğrencileri yaşadığı yerler hakkında çok ciddi bir bilgimiz yok. Meşhur alim Burhanettin Nesefi'nin talebesi, 1288'de ölmüş. Tek bir öğrencisini biliyoruz. O da Semerkantlı Seyfu Semerkand'ı, Semerkand'ın kılıcı, mahlasıyla meşhur Muhammed bin Mahmud bin Ömer el Gazi diye bir adam. Mardin'e kadar geldiğini biliyoruz. 1287'de Mardin'de. Hocasının e, El Mukaddimetül Burhaniye Fi İlmil Cederini Şer edip Artuklu hükümdarı Kara Aslana Ya da bazı kaynaklarda Kızıl Aslana Sunmuş Demek ki Moğolların o dönemde malum 1300'lerde Moğol Hakimiyeti var e, nedir? Çin, Orta Asya Ve İran coğrafyası, Anadolu coğrafyasında e, O coğrafyada Yaşıyor Şimdi bu döneme baktığımız zaman doğduğu ve yaşadığı döneme İslam medeniyetinin en önemli isimlerin olduğu bir dönem. Nasreddin Tusi 1273'te ölmüş. Kadı Beyzavi meşhur fakir mevhifesi 1292'de ölmüş. Sırancettin'in mevhi Konya'da 1294'te. Adıdıddin İyici 1355'te. Ekmenettin Nahçıvani Nahçıvanlı Konya geliyor biliyorsunuz Kayseri'de 1310 1302 Kutbuddin Şirazi Sivas Kayseri Konya ve Tebriz'de 1311 İbnü Mübarek Şah 1326 Şemseddin İsfahani 1345 Saddettin Konevi 1274 Sadreddin Konevi'nin talebeleri Tilimsani 1291 Fergani 1301 Iraki 1289, Cendi 1291, Kaşani 1330, Kayseri Dawudul Kayseri 1350. Çok önemli adamlar bunlar. İbnül Havvam, matematikçi 1324, Nizamettin saburi büyük matematikçi Asyon'un 1330, Kemalettin Farisi matematikçi optikçi 1315, İmadettin Kaşî matematikçi 1314, şey 1344 pardon, Cemalettin Türkistani bizde pek bilinmez ee, 1312. İbn Sartak Tokat'ta Muhammed bin Çoban bir Saltuk 1328, Muhiddin Maghribi 1283 ve Saddu Şeria 1346. Son derece önemli isimler. Kelamda, mantıkta, felsefede, matematikte, astronomide, optikte. ki Semerkandi 1282'de meşhur kelam eserini yazıyor Es-Sehaif, bahsedeceğim biraz sonra ve meşhur mantık kitabını da 1284'te yazıyor. Demek erken yaşta önemli eserler ortaya koyacak kadar yetişmiş bir insan. Sehaif, İslam medyatinin yazılmış en önemli kelam kitaplarından biridir, bilinmez pek. Mesela Hindistan'da uzun yıllar ders kitabı okutuldu modern döneme kadar. Es-Sehaif-i İlahiye. Kıstas da son derece önemli bir mantık kitabıdır. O da 1284'te telif ediliyor. İki büyük okul var bu dönemde. Biri Meraga'da Nasreddin Tuğsi'nin kurduğu, bir de Tebriz'de. E Semerkandi, Meraga'daki okulda çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. En azından Nasreddin Tusi döneminde çalışmamış olabilir ama, 1315'e kadar devam etmiş bir okul olduğu için, o da bu tarihlerde, bu coğrafyada olduğu için, büyük ihtimalle, ya haberdardır ya görüşmüştür ya bizzat çalışmıştır. Ama Tebriz Matematik Assunemi okulunda çalışan bir hoca olduğunu biliyoruz. Özellikle eserlerinde yaptığı alıntılar, eleştiriler ve bir de günümüze gelen eserlerinin istinsa edildiği coğrafya. Tebriz ve Hujant dolayısıyla bu buralarda bulunduğu açık. Bu açıdan dönemin tam entelektüel üçgeninde bulunmuş. Konya, Meraga, Tabliz şeyini bir çizerseniz bu coğrafyada e, bulunmuş bir insan. Eserleri son derece önemli, önemli eserlerinden biri biraz önce bahsettim, Kastasul efkar fi Tahkikil Esrar mantık kitabı. Özellikle günümüzdeki mantıkta da çok önemli olan modalite üzerine duruyor. Kipler, zorunluluk, mümkünlük olasılık gibi kavramlar üzerine, intina kavramları üzerine ve sonra bu eserini kendisi şehrediyor. E kendisinden sonraki pek çok e, bilim adamı da bunu kullanıyor. Bunlar üzerine fazla durmayacağım. Hangi kaynakları kullanmış, kimleri eleştirmiş, kimleri savunmuş, son derece önemli şeyler. Yazmalar Kurumu bu eseri Türkçe'ye tercüme etti arkadaşlar. Ve doktora tezi olarak da çalışıldı bu. El-Mu'teqadat adlı bir e, mantık kelam kitabının mantık bölümü günümüze geldi. Bu da önemli bir eserdir. envar Ilahiye aynı şekilde e, mantık kelam eseri, mantık eseri günümüze geldi. Sonra aynı Nazar fi ilm-ül Mantık diye bir kitabı var. Mantığı fıkıh tartışmasına, fıkıh alanına aktarıyor. Bu da önemli bir eser. Cedel konusunda çalışmış, eşkal Tesis adlı geometri kitabı biliyorsunuz 20. yüzyıla kadar Osmanlı medreselerinde, Balkanlar'da, İran ve Hindistan'da as matematik, geometri kitabı olarak okutulmuş Bursalı Kadızade'nin şehriyle. Önemli bir özelliği, tarihte ilk defa mantık, cedel ve hendeseyi birleştirip evrensel, tümel bir tartışma yöntemi icat ediyor. Mantığı alıyor, Klasik İslam medeniyetindeki ceder, hilaf tartışmalarını alıyor fıkıhta ve hendese yani geometrideki ispat sistemini alıyor. ''Adabul bahs ve münazara'' diye yani tartışma, araştırma ve tartışma adabı. Buradaki adab aynı zamanda yani metodoloji kuruyor. Bu ilk tarihte bildiğimiz herhangi bir disipline ait olmamak şartıyla. Tüm disiplinlerde geçerli olacak, ister matematikte, ister fıkıhta, ister dini ilimlerde, ister akli ilimlerde geçerli olacak bir tartışma. Tartışma nasıl yapılır? Nasıl soru sorulur? Bir iddia nasıl ortaya atılır? Nasıl ispatlanır? Nasıl çürütülür? Buna nasıl cevap verilir? Ve bütün bu tartışmaları bir hakem nasıl denetler? Çünkü test sahibi var, eleştiren var, bir de hakem var. Bu üçünün vazifeleri nelerdir? Tartışma nasıl ceryan eder? Bunu sadece teorik olarak kurmuyor, aynı zamanda fıkıh kelam ve felsefeden birer problemi alıp uyguluyor. Uyguluyor yani böyle yapılır bu diye. Bu açıdan son derece önemli bir metindir. Kendinden sonra da ciddi bir şekilde etkili olmuştur. Yüzlerce şer, haşiye metinler ve günümüze kadar gelmiştir. Özellikle yurt dışında bununla ilgili çok ciddi doktora tezleri yapıldı. Diğer bir önemli eseri dedik, es sahifül Ilahiye, Önemli bir kelam kitabı. Yekpare bir perspektif sunan ve kendi şehri var dedik. Bu da e, hem Osmanlılar'da hem e, şeyde Hindistan'da okutuluyor. Ve ilginç olan Şii dünyada da, yani İran, Safevi döneminde de dikkate alınan bir metin. Dönemin büyük kelamcıları, kendinden sonra sadr Taftazani, şeyh Şerif Cürcani gibi isimler bu eseri kullanıyorlar. Eserin önemi, iyice mesela mevakıfını buna karşı yazıyor. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü bu eserde yapmaya çalıştığı şey ve diğer, biraz sonra anlatacağım, e, Enfus ve Afak kitabında yapmaya çalıştığı şeye, bir reddiyedir o yaptığı şey ve bu da e, bu eserde Osmanlılar'da e, uzun yıllar etkili oluyor bir tefsir yazmaya başlıyor eksik kalıyor vefat ediyor daha sonra tamamlıyorlar i̇bn Sina'nın el işaratını şer ediyor çok ilginç garip diyorlar literatürde buna garip bir şer ona bir şer yazıyor i̇bn Sina'yı eleştiriyor sure verdiği eleştiriyor çok entesem bir adam Etteskirefi ilmine diye bir astrolim kitabı var majesti üzerine bir şerhi var ve bir de yıldız kataloğu yapıyor bu demektir ki rasat yapmış Tebriz'deyken e, yıldız sabit yıldızlar kataloğu var ve bir de tabi şimdi bizim esas üzerine duracağımız e, İlm-ül Afak vel Enfus adlı eseri var bu bir ansübede değil i̇lm Afak vel Enfus bir ilim kuruyor kendisi Nasıl ki Adabul Münazara, Adabul Bahs vel Münazara diye bir ilim kurdu, İlmul Afak ve Enfus diye bir ilim kurduğunu iddia ediyor. Bu çok entesan bir ilim. Bu bir astubeni değil. Yani işte biraz matematik, biraz astronomi, biraz mantık, biraz fizik, biraz metafizik böyle bir mesela kitab-ı Şifa gibi değil. Ya da Razi'nin En gibi değil burada ilginç bir şey yapıyor. İlk defa maddeyle yani evrenle insanı, nefsi bir arada ele alan tek bir ilim kurmaya çalışıyor. Maddeyle manayı ortak bir konu olarak ele alıp biraz önce anlattığım o bütüncül bir bilgi üretebilir miyiz? Yani öyle bir bilgi üretelim ki, yani teşbihimize devam edersek öyle bir ev Kuralım. Öyle bir ocak, yuva yapalım ki, öyle bir mesken yapalım ki hem maddemizi hem manamızı burada aynı anda teskin edebilir miyiz? Üç kitabı birlikte okuyabilir miyiz? Meselesi bak? Ayrı ayrı okumak o zaten var. Üç kitabı birlikte okuyabilir miyiz? Bir Kur'an-ı Kerim'i, iki evreni, üç insanı. Üç kitap Kitabı Tenzili, Kitabı Tekviini, Kitabı Nefsi ya da Zati. Sebarkant'ye göre bunlar birbirini tamamlarlar. Birbirinin zıttı değildir bunlar. Eğer biz bu üç alanı, üç, üç konuyu tek bir konu haline getiren bir bilgi sistemi kuramazsak, insanın bunalımını çözemeyiz. Bunları birbirini tamamlayacak şekilde inşa etmemiz lazım. Birbirinin yerine ikame edilecek, birbirini nakz edecek, birbiriyle çatışacak şekilde değil. Ama birbirine girgin, çorba şeklinde de değil. Ha, bu da önemli. Çorba yaparsan o zaman o, o da olmaz. Birbirini tamamlayacak şekilde. Yani itikat, marifet ve irfanı, inancı, bilgiyi ve irfanı bir araya getiren bir ilim kurmak. Semerkandiye'ye göre ilim budur. İlim nedir? Hem inancı, hem bilgiyi, hem düşünceyi birlikte konu kılmaktır. Bunu konu kılan şeydir ilim. Dolayısıyla holistik, bütüncül bir perspektif, bir dizge, bir sistem kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi öyle bir terkip olacak ki bu. Bu terkipte, unsurlar birbirinin yerine ikame edilemeyecek. birbirini naksetmeyecek, fakat birbirine de girgin olmayacak. Bir terkip belli bir sıra düzeni içerisinde olacak. Şöyle diyor. El aktül imani yani imani sözleşmemiz, el burhanil yakini evrene ilişkin kesin bilgimiz ve tahkiku zati kendi nefsimize ilişkin idrakimizi bir arada tutacağız. Başka bir ifadeyle Tanrı'ya inanmak, Tanrı'yı evren ile ilişkisi içinde bilmek ve Tanrı'yı insan ilişkisi içinde bilmek cevaplandıracağız. Bakın, dikkat edin. Bir, Tanrı'ya inanacağız. Bu bir inanç konusudur. Bunun için, kavm-ı sadik, sadik yani vahiy yeterli olabilir. Alıp, zaten onu da bahsedeceğim. Ondan üç türlü yöntemle yapacak bunu. Yani bizim itikadımız var. Burada targıya inanmayı illa dini anlamda düşünmeyi her insanın bir amelentüsü vardır. Bir inancımız var. Bizim bir zeminimiz var. Kabullerimiz var. Buna teorik idrak diyebilirsiniz. Aksiyomatik sistem diyebilirsiniz. En temeldeki değerlerimiz diyebilirsiniz. Her sistemin bir sert bir zemine ihtiyacı vardır. Bu bizim inançlarımızdır. Ama o dönemin şartlarında bunu tanrı ya tanrıya inanmak olarak görüyor. Çünkü en temel temelinde bu. Şimdi tanrı bizim en temel ilkemizse, en kuşatıcı ilkemizse diğer her şeyi bu ilkeyle ilişkilendireceğiz. Dostu evreni bileceğiz. Evreni kendi başına bilmekle evreni tanrı ile olan ilişkisi bakımından bilmek ayrı şeylerdir. Anlaşıldı mı? Bunu reddetmiyor. Yani zaten metin çok entesan bir metin. İçindekilerden bahsedince şaşıracaksınız. Ee, İlm-ül afak ve enfus. Evreni kendi içerisinde, kendi başına bileceğiz. O sıkıntı değil. Ama bir de Tanrı ile ilişki içerisinde bilmek. Bunu da üç bilim sağlar. Kelam, felsefe ve bilim. Bugünkü anlamıyla bilim. Bir de Tanrı'yı, yani insanı tek başına bilebilirsiniz, bir de insanı Tanrı'yla ilişki içerisinde bilmek. Şimdi Tanrı'ya inanmak bir inanç sistemi. Tanrı'yı evren ilişkisinde bilmek, burası önemli bakın. Bir natural teoloji dediğimiz biz bugün, doğal bir teoloji yapmak. Doğal bir teoloji, herhangi bir metinden hareket ederek değil. Evrenden hareket ederek Tanrı'ya varmak. Bu ne demek? Bunun üzerine konuşacağım biraz sonra. Peki Tanrı'yı insan ile ilişkisinde bilmek, bu tasavvuflu olabilir, bu işraklı olabilir, bu irfanlı Dönemin mistik tecrübeleriyle olabilecek bir şey. Peki ne yapacağız o zaman? Bu üçünü nasıl birleştirebiliriz? Şimdi Semerkand'in kurduğu ilim bu. Tanrı'yı inanmak, Tanrı'yla ilişki içerisinde evreni bilmek ve Tanrı ilişki ilişkisi insanı bilmek. Dolayısıyla Tanrı evren ve insanını birbiriyle ilişkili olarak bir arada nasıl bilebiliriz? Böyle bir bilgi mümkün müdür? Nereden hareket ediyor? Fusile suresi 53. ayette. Ayet-i kerime şöyle istiyoruz. Senuruhim âyâtinâ fil âfâki ve fi enfusihim Hatta يَتَبَيَّنَ لَهُمْ Hak. الْحَقِّ اَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Yani onlara, insanlara ayetlerimizi göstereceğiz. Bu ayet kelimesi önemli. Biraz sonra onu üzerine konuşacağım. Nasıl ki? Neredeyse? fil الْاَفَقِ Evrende. Yani maddi olan zaman, mekan içerisinde var olan her şeyi de göstereceğiz. وَفِي اَنْفُسِهِمْ Ve kendi zatlarında, nefislerinde. Yani dolayısıyla... Tanrı'nın ayetleri iki yerde tecelli ediyor. İki yerde tezahür ediyor. Bir evrende, afakta bir de enfüste. Tek tek. Nefiste değil enfüste. Tek tek. Şimdi buradaki nefis anlayışını da çok emtesan. Bakın onu da söyleyeceğim. Şimdi dolayısıyla merkezi kavram burada ayet. Her şeyi bir ayet olarak görmek. Yani Tanrı'ya işaret eden, taraf işaretleri gibi. Evreni evreni ...ve kendimizi sembolizasyona uğratmak, sembolleştirmek, remizleştirmek, tamam mı? Evrendeki her şeyi ama, en alttaki küçük ölçekteki bir kuarkı, bir kara fatmayı... ...bak bu aynı zamanda evrende davranış içimizde değiştirecek. Yani evrende en iyileş bulduğumuz diyelim, var olanı bile bir ayet olarak görmek. Dolayısıyla biraz önceki formülasyonumuzu yenilersek Kur'an-ı Kerim'i de ayetlerden müteşekkil bir kitap olarak kabul edin. Evreni de Tanrı'na ait olarak görün. İnsanı da Tanrının ayeti olarak görün. Diyor. İlişkiyi bu şekilde kurabiliriz. Her şey Tanrı'nın bir ayetidir. Ayetten kasıt eninde sonunda dönüp dolaşıp ona işaret eder. Burada muşarüleyi Tanrı işaret her şey, ayetlerin hepsi toplamı. Öyleyse yapılması gereken şey Semerkand'e göre mevcudattan vücuda gitmek. Bunu felsefe ve keram yapar. Malumattan ilme gitmek, tek tek tüm bu ayetlerin bilgisini elde edip oradan tümel bir bilgiye gitmek ki buna ilim denir ve kainattan aleme gitmek. Mevcudat var olanlar demek. Yani mekan zaman içerisinde tüm var olanlardan hareket ederek vücuda gideceksin. Varlığa gideceksin. Malumattan yani tek tek nesnelerin tek tek var olanların bilgisinden ki buna marifet Cüz'i bilgi denir. Buradan ilme tümel bilgiye gideceksin. Kainattan da tek tek yine var olanlar. Yani biz bütün evlerin toplamına kainat diyoruz. Var olanlar demek kainat. Kain, kaine, kainat. Kainatı da aleme dönüştüreceksin. Ne demek alem? Tanrı'ya alem olan. Topyekun bütünüyle ona işaret eden. Şimdi nitekim eserinin girişinde bu ilmin konusunu tanımlarken şöyle diyor ''İlmun yubhatu fihi anil mevcudat limarifetillâhi teâlâ'' Bu ilimde Tanrı'nın bilgisini vermesi bakımından tüm var olanlar incelenir. Bak, tüm var olanlar. Ne demek tüm var olan? Tekrar ediyorum zaman, mekan koordinatları içerisinde olan her şey. Melekler, felekler, Kelekler, çok kötü bir kötü bir şey oldu, kafi oldu. Yani ne demek ki işte emekler, emekler. emekler, semekler, balıklar. Emekler. Evet. evet. Şimdi konusunu da şöyle tanımlıyor. Mevzusu bunun konusu ne? Subject metir ana dilimizde el mevcut min hayf ennehu yadul ala teala ve kemalatihi. Allah'ın kemaline delalet etmesi bakımından mevcudu incelemek. Şimdi bakın, bu adam Kelam kitabı yazmış. Kelam kitabının bir Kelamın bir konusu var, onu çok iyi biliyor çünkü kendisi tartışıyor zaten. Felsefe kitabı yazmış, İbn-i Sina'nın felsefesi üzerine çalışmış. Onun da kendine göre bir konusu var, yepyeni bir tanım yapıyor. Dolayısıyla benim kurduğum bilim ne kelamdır diyor, ne de felsefedir. Nedir? İkisini aşan yeni bir bilim kurmak istiyorum. Peki nasıl kurulacak bu? Bunu üç yöntemle kurabiliriz diyor. Birincisi, sadece Kur'an-ı Kerim'den hareket etme, kavli sadık. Ama diyor, bu bize bu, belli bir yerden sonra bizi götürmez. İkincisi tek başına vermez. İkincisi istidlal. Minen mahluk ilel halük. Yani yaradılandan yaratana gitmek. İstidlal. Yani alemi şehadeti bilip alemi gayba Etmek. Yani eskilerin tabiiyle kıyaf şu şahit alelgaip. Bu tabii kelamda kullanıldığı şekli değil ama o çok farklı bir şey. Üçüncüsü ise mistik tecrübe, tasviye, teskiye, irfan. İşte tam da burada Cem Semerkandi Semerkand Üçünü birlikte ele alacağım diyor ben. İddia soydu zaten. Yani hem Kavli sadığı, hem İstidlali, hem de ee, mistik tecrübeyi, tasvufi tecrübeyi birlikte alacağım. Neyi göstereceğim? Nereden başlayabilir, başlar vahiy, nerede biter? Nerede İstidlal başlar, nerede biter? Nerede tasvufi bilgi başlar, nerede biter? Birbirine karıştırmadan, indirgemeden, Birbirine boca etmeden, çorba etmeden, alt ve üst sınırlarını göstererek... Çünkü mesela hemen söyleyeyim, insanı sadece kavli sadıkla bilemezsin, insanı sadece de bilemezsin. Orada bireysel bir tecrübe de var çünkü. Değil mi? Bak çok enteresan, en son zaten insanı ele alacak. Peki burada niye bileceğiz? Burası son derece önemli. Bir kere kesinlikle sudur teorisini reddediyor. İbn Arabi reddediyor. İbn Arabi ile birlikte biliyorsunuz reddedilen sudur teorisi tekrar irfanla İslam düşünceye girdi. Bunu kabul etmiyor. Sudur değil. Kader-i muhtar anlayışını merkeze almış. Dolayısıyla hudus yaratma taraftarı bir şey. Dediği şu biz diyor eğer evren ve insanı Tanrı'nın hikmetinin tecellisi olarak görürsek bu bilimde, hikmeti bilmek bu bilgiyi bize verebilir. Peki ne demek hikmet? Şimdi bak ne diyorsun? Vardır Tanrı'nın bir hikmeti. Değil mi? Nedir buradaki hikmet? Çift yönlü bir anlamı var. Bir tanesi batınidir, Tanrı'nın bilgisi onu biz bilemeyiz. Bir de bunun dışarıya tezahürden sebep tarafı var sebep. Şimdi burada çok ilginç bir yaklaşım var. Eşarilerin başta gazzal olmak üzere nedensellik anlayışına karşı çıkıyor. Adetullah, sünnetullah tamam bunların ne istediğinizi anlıyorum ama hiç buna gerek yok diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin tecellisi olarak evren ve insanda bir sebeplilik bizim için söz konusudur. Ve bu sebeplilik nizamın zeminidir. Düzenin zeminidir. Dolayısıyla hiç de diyor ee, filozof İbn-i Sinacılar gibi özsel bir illeti dikkate almaksızın hikmetin tecellisi olması, zahiri tecellisi olması bakımından sebebi bilgimizi konusu kılabiliriz. Dolayısıyla esasında bilmek benim kurduğum bilimdeki bilmek sebepleri, esbabı bilmektir. Yani hikmetin zahiri tarafını bilmek. Bunu ben evrende istidlal ile nefse gelince, insana gelince bunu tasfiye ve teskiy ile mistik tecrübeyle yapabilirim. Şimdi çok enteresan bir cümlesi var. Kainat Tanrının sanatın kemali o da onun kelamıdır. Ta, evren bir cana bakın bir kelamıdır diyor. Nasıl Kur'an-ı bir kelamıysa evren de bir kelamıdır. İnsan da bir kelamıdır. o kelamın hikmeti onun içinde derç edilmiştir. İçkindir. burada biraz riskli bir konuya değiniyor. Biraz önce arkadaşlar bir önceki derste bahsettim. Malum o dönemde artık i̇bn Arabi sistemi Mahdedir vucuz sistemi işte manevi oğlu olan Konevi'nin elinde hafif tartı felsefileşmeye başlamış. Akabinde ee, Kâşani Cendi'nin talebesi. Cendide malum Konevi'nin talebesi. Ee, buna felsefi bir yapı kazandırmış. Davul Kayserimiz daha e, yeni. Tabi 1322 öldüğüne göre Kısam da 1350 olduğuna göre daha yeni. Şimdi burada bir biliyorsunuz e, i̇bn Arabi sistemi ayrıntılarına girmek istemiyorum ama bir e, esma metafiziğidir. Değil mi? E, evlen Tanrının isimlerinin tezeliğidir ki kaldı ki 99 zahir olanlarda Tanrı isimleri sonsuzdur. Şimdi şimdi şöyle düşünüyor şey diyor ki Semerkandi yani benim bu istidlal vurgum minel mahluk ilen halik vurgum sıkıntısı yaratabilir insanlarda. Şimdi burada yeri gelmişken arkadaşlar bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Neyse, bitireyim de ondan sonra durayım. Sadece esma üzerinden gittiğimizde tırnak içerisinde gevezelik yapmaktan başka bir iş yapmayız istiyor. Bakın, Arapçasını okuyorum. Üstadım burada. Ee, Arapça Üstadımız Musul Hocam. Denetlesin beni. ''Ve marifetillahi Taala Allah'ın bilgisi, ya yatasavvaru bi marifeti hâvî hâvâs'' Yani, evrendeki hassalardan hareket ederek onların bilgisinden hareket ederek biz Tanrı'nın bilgisine varabiliriz. La bi mucerret innehu alim, kadir, murid, hakim, rahim. Sadece mücerret bir şekilde Allah alimdir, Allah rahimdir, Allah cemal cemildir, Allah efendim kadirdir diyerek değil. Fe inneha çünkü bu isimlerin hepsi gayri muhtas somut değildir. Şimdi işte benim burada şeyime geliyor. Buradan kopartılmış bir vahdet-i vücut, İslam dünyasında spiritüel bir materyalizm üretmiştir. Tehlikeli bir cümle söyledim. spiritüel bir materyalizm. Yani ilk görüşte, ilk bakışta e, maddi olmayan bir zemine dayanır zannediyorsun ama şeyden... E, nedir onun adı? Ke evrenden kopmuş. Sadece isimler üzerinden, nafız üzerinden, dil üzerinden rabıtalar. Hayali. Şimdi hayali kelimesi biraz daha ağır olabilir. Şu hayal kelimesinin Türkçedeki e, karşı. İnsanın çok hoşuna gelir. Şiirsel, hayal demedim şiirsel bir yapıya dönüşebilir. Minallahi lillahi billahi biliyorsunuz harficerlerle çok iş yapar İbn e, im Arabi. Harficerlerle çok iş yapar. Bir tür metafiziği yapar Arapçada. Bir tür atıf metafiziği yapar. Ama i̇bn Arabi'nin sistemine baktığın zaman kendi dönemindeki astronomiyi, kozmolojiyi, psikolojiyi, matematiği bilen bir adam. Siz... Şunu demek istiyor Semerkede, mahlukatı çektiğiniz zaman Haluk üzerindeki konuşmamız mücerred, soyut, Dil anlamında soyut bir konuşmadır. Somutluğunu göster. Allah'ın rahim olduğunu ancak kainattaki tecellisinden anlarsın. Allah'ın kadir olduğunu ancak kainattaki sun onun sanatının inceliklerini, dakaik ve hakaikini idrak ederek anlarsın. Allah'ın rahim olduğunu kainattaki mevcudatı incelerek anlarsın. Allah'ın mürit olduğunu... ...yine kainatı, mahlukatı, masnuatı inceleyerek anlarsın demek istiyor. Sonra yoksa mücerred bu lafızların tekrarı... ...bakın kendi başına bir anlamı olabilir. Bu zaten e, Semerkan'ın sık sık vurguladığı bir şeyin kendi başınalığı başka bir şeydir. İnsan kendi başına ona bir anlam yükleyebilir. Ama o bütüncül, holistik bakış açısından baktığımız zaman... Onun tek başına bir anlamı yok. Bugünkü durumumuz buna son derece benziyor. Şimdi kaybettiğimiz konulardan, alanlardan biri bu arkadaşlar. Mahluk ed ihmal edilerek Halık'la uğraşıyoruz. Halbuki biz mahluku ancak Halık'ın tecellisinde te mü mü mü mü mü mü mü mü müşahede edebiliriz. Masnuatı terk edip Cenab-ı sanatı üzerine konuşuyoruz. Bir sanatçının sanatının inceliklerini, zarafetini, ustalığın ancak yaptığı eserlerden hareket ederek tespit edebilirsin. Adam ressam, resimlerine bakarak bu insanın sanatı üzerine konuşabilirsin. Ha bu adam hiç sanat eseri yapmamış ama sanat üzerine yazmışsa o teoriktir. Bu hiç devrim yapmamış ama devrinci olan arkadaşların durumuna benziyor. Hiç savaşmamış ama her tarafı fethetmiş gibi konuşan arkadaşlarının durumuna benziyor. Türkiye'de bunlar çok. İvaçılara girmeyeceğim, izleyeceğim hiç merak etme. <gülüyor> çok. Değil mi? Adam hayatında 10 koyun gitmemiş ama Türkiye yönetmeye aday. Zaten Türkse doğal da. Ben cumhurbaşkanı olsam diye başlıyor ama 10 koyun gitmemiş ha. Apartman yöneticiliği versen apartmanı batırır. Kastettiği bu. Dolayısıyla sanatçının sanatını ancak eserlerinde müşahede edebilirsin. Oradan hareket ederek sonra sanatçı üzerine konuş. Sanat eserlerini ondan sonra ihmal et. Ama bir kere çıkış nokta ne olacak? E Beethoven büyük sanatçı. Nereden biliyorsun? Abi büyük sanatçı ya. Abi nereden biliyorsun? Falanca son seni dinle gör. Değil mi? Adam hiçbir beste yapmamışsa. Büyük bir müzisyen olduğunu nereden göreceksin? Jung'un böyle bir hastası var biliyorsunuz. ...meşhur Jung'un. Adam hiç kimseyi beğenmiyor. Büyük bir mimar... ...olduğunu düşünüyor. Jung'u ziyaret ediyor... Yani ...hastası. Diyor ki Jung... ...beş dakikada masanın üstündeki eşyalardan... ...öyle şeyler yaptı ki inanılmaz. Ama hiçbir şey yapıp da ortaya koymuş değil. Belki adam kafasında her şeyi bitirdiği için... Onun mazarı yok ha? Gerek yok. Onun için ee, Semerkand'i eserini tasnif ederken hem kainatı hem de insanı mazhar olarak anlıyor, anıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zuhuru çıktı. Çünkü Cenab-ı Hakk gayiptir, hafidir. Nerede ortaya çıkar? Eylemlerinde ortaya çıkar Tanrı. O da eylemleri kainat ve insandır. Büyük kaynakt, küçük kaynakt. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey e, o masardır, o masardaki mevcudatı. Şimdi bakın, benzer bir eleştiri İbn Haldun Mukaddime'de yapacaktır. İbn Haldun Mukaddime'de meşhur geleni eleştirirken ki bana sorarsanız İbn Sina'dan şey İbn daha ağır bir eleştiri yapar ama hiçbir zaman bu gündeme getirilmez vücut üzerine konuşmaktan mevcudu ihmal etmekten bahseder. Vücut şöyle vücut vücut plastik. Ama mevcut yok ortada. Gayet doğal arkadaşlar İbnü Rüşt'ün bir matematik kitabı var mı? Bırakın bir sayfa. Ondan da vaz. Yarım sayfa matematik eseri var mıdır? Matematik bilimler, astronomi, müzik, aritmetik, cebir, هندسه. Yok. Optik yok. Niye? Çünkü mevcudat önemli değil ki, vücut. Mevcudatın da külli kaideleri, vücuda tahallük eden kaideleri. İşte onun için İbn-i diyor ki, mevcudu ihmal ettik. Mevcudu ihmal etmek nedir? Toplumu da ihmal etmek anlamına gelir. Çünkü toplumdaki mevcut vücudundan önce geliyor. Çünkü tekil olaylar fazla. Onun için Aristoteles değil mi? tarihi bilim kaymıyor. Niye? Çünkü orada tümel kurallar, külli kurallar yok. Her şey tekillikler içerisinde boğulmuş. Hatta ben espriliyle rahmetli Demirel'in sözüne atıf yapıyorum. Dün dündür, bugün bugündür diyor ya Demirel, bence çok fazla genellemiş olayı. İbn-i Haldun'a göre, siyasette şu an şu andır, bu an bu andır. Bu kadar kopuktur, tabi. Bu kadar kopuktur arkadaşlar, tekillikler üzerinde gider siyaset. Çünkü insan, sahnede insan var, insan öbekleri, grupları var, çıkarlar var. Her şey çok tekillik. Buradaki zaten İbn Haldun'un dehası bu tekilliklerin acaba arkasında bir kurallılık, yasalılık, bir kavanin var mı? Bunu bulmak. Ama kavanin, kurallılıklar neye dayanır? Ahvale dayanır arkadaşlar. Ahvar hallere dayanır, durumlara dayanır. Ahval neye dayanır? Anlattım ben bunu ya. ...havadise dayanır, olgu ve olaylara dayanır. Havadis yoksa ahval, ahval yoksa kavanin olmaz. Bunların üçü yoksa bir usul olmaz. Yani bilgi üreteceğimiz bir yöntem inşa edemeyiz. İbn-i dört temel ilkesi vardır. Havadis, ahval, kavani, usul. Şimdi diyor ki İbn-i havadisi ihmal ederek... ...nasıl olur da siz usul ve kavani üzerine konuşursunuz? Bu tüm akide bir gevizeliktir bu. Onun için hem Aristoteles'in hem Platon'un İbnı aman İbn diyorum İbn Farabi değil değil mi Farabi'nin <gülüyor> bu İbn Nifton diyorum ders diye diyorum İbn Nifton dedikidir diyorum yani o kadar alışmışız ki İbn alaynes İbn Koperniküler havadisi ihmal ederek yani olgu ve olayları hani ana dilimizde ne diyoruz fact diyoruz fact gerçekliği ihmal ederek ...o gerçeklik üzerine bir şekilde üretilmiş ya da mevhum bir gerçeklik üzerine üretilmiş usul üzerine konuşuyoruz. Yöntem üzerine konuşuyoruz, teorya üzerine konuşuyoruz, spekülasyon yapıyoruz. Semerkandil'in burada vurgulamak istediği şey de aynı. Mevcut üzerine, yani olgu, olay üzerine giderek ki bunları da kendi bilimi gereği mazhar kabul edip... ...çünkü biz mevcudu, mevcut olarak değil, filozof değil, fel felsefe yapmıyorum diyor ben... Mevcudu mevcut olarak bilmek felsefenin işidir. Mevcudu İslam şeriatının ilkelerine göre bilmek kelamın işidir. Ben mevcudu Tanrı'nın bilgisi, Tanrı ile olan ilişkisi içerisinde bilmek istiyorsam eğer mevcuttan hareket etmem lazım. Bakın başka bir metin okuyayım size. Bu da Yemen'de yazılmış bir metin. Yine hocam beni denetlesin. Örnek çok tabii yani hemen aklıma gelen e, tevhilat Kur'an'ın girişinde mahturidinin yazdığı ya da Cahız'ın kitab hayvanda yazdığı aynı şeyler tabii. Ama bu dönemle alakalı İ'lem bil ki diyor Enne evvel ma yeceb alel mükellif", mükellef yani sorumlu mükellef olan bir insana gerekli olan ilk şey huve et tefekkür, düşünmektir. Allah aşkına biz mükellef miyiz değil miyiz? Yani mükellef nedir? Tanrı'nın teklifine muhatap olan. Bu da akil bali olmayı gerektirir. O akil bali olmanın fonksiyonu da tefekkürdür. Tefekkür. Ne üzerine? Fi melekûti s vel-ard. Evren üzerine. Allah'ın yarattığı her şey üzerine. Niçin? لِيَدِّ بِهِ ذَٰلِكَ اِلَى Buradan Allah'ın bilgisine varabilmen için. Değil mi hocam? Doğru mu tercüme ediyorum? Biliyorum değil mi Arapçı hocam biraz? Evet. Bakın bu neyi sağlar? Ha, bunu yazan kelamcı değil ha. Şey, filozof değil. Nedir onun adı? Fakih kelamcı. Ne için? Şimdi okumayı bırakıyorum. Bunları bilerek Tanrı'ya daha yakın olursun diyor. Tanrı'yı daha idrak edersin. Tanrı'ya itaatin, idrakin arttıkça itaatin artar. İdrakin arttıkça itaatin artar. Masiyetten de uzaklaşırsın ve terkil masiyye. Bütün bunlar tefekkülü. Vela tuhsel illa bittefekkür. Çok ilginç bir şekilde diyor ki, tefekkür vaciptir. Yani vacip, Arapça'da bir farz demek. Zorunludur. Niye? Çünkü... Tanrı zorunluysa eğer, Tanrı'yı düşünmek de, zorunlu'yu düşünmek de zorunludur. Ve onun için de tekrar ne yapıyorsun? Başa dönüyorsun, kainatı düşüneceksin. Şimdi burada çok ağır bir ifadesi var. Biz diyor, bu anlattıklarımızı üç şekilde bilebiliriz. Ya duyuyla, ya apaçık olarak ya vahiy ile ya da teorik düşünceyle inmer his, emel bediha emel haber evin nazar hissle ve şeyle bediat tori ile bilgi belli bir yere kadardır duyularla ne kadar gidebilirsin ki duyular çünkü tekillikleri algılar Bediiyyat, aksiyomatik kabuller de dar bir şeydir, belirli bir alana ilişkindir. Geriye kalıyor diyor haber. Vahiy bakın, bu, bunu fakir söylediği kadarıyla haberle diyor, kesinlikle anlattığımız şekilde bir ilme ulaşamayız. Bunun için kesinlikle teorik düşünceyi yani kainatı, Tanrı'nın yarattığı zaman mekan içerisinde yarattığı her şeyi teorik akılla, tefekkürle idrak etmek zorundayız. Bunu söyleyen bir fakir arkadaşlar. Hangi metni açarsak açalım, bu şeyi görürüz. Şimdi bakın, Türkiye'de dini düşünce zayıf, kenami. Niye? E, bilimler zayıf olduğu için. Klasik kitapları parça parça okuyoruz. Bırakın siz modern bilimleri ya modern bi bilim kelimesinden haz modern kelimesinden hasetmeyebilirsiniz. Tamam geçtik onu. Mevcudatın bilgisi yok bizde bugün. Mevcudun, mevcuda ilişkin zaman, mekan koordinatlarına var olan her şeye, atom altından kozmosun en derinliklerine kadar bu bilgi yok bizde. Var mı? E bu adam şimdi geri gelmişken anlatalım ne nedir eserinin şeyi, içindekileri. E bir bakalım. Bulursam tabi. Bakın. Allah'tan başlıyor. Çünkü o inanç konusu zaten. Sonra mana üzerine duruyor. Şunu söyleyeyim. Bir kere nefs, ruh kelimesini filozoflar gibi mücerret bir şey kabul ediyor. Maddi bir şeydir nefis. Nefs nedir? Ben diye işaretlediğim şeydir diyor. Şimdi Arapçasını okumayın Ben dediğimde, kastettiğim neyse nefs otur. Öyle Tanrı'dan bağımsız, mistik, soyut bir şey değil. Biz dediğimde, yani ben işitiyorum diyoruz ya, oradaki M var ya. ...bütün işitme eylemi meşlik eden, duyma eylemi meşlik eden... ...görme eğilimi meşlik eden bir şey var diyor, ben dediğim. O işte, nefis budur. Ve burada fark şu... ...bir şeyi bilmek ile, bu çok entesan bir ayrım, bir şeyi bilmek ile... ...bir şeyi bilmenin bilgisi iki ayrı durumdur. Şunu biliyorum ile, şunu biliyor mu biliyorum... İki ayrı durumdur. Şunu biliyorum bir his üzerinden gidebilir ama şunu biliyorum mu biliyorum bir benlik gerektirir zeminde. Bir şuur, bir bilinç durumunu gerektirir. Dolayısıyla bir şeyin bilgisiyle bir şeyin bilgisinin bilgisi iki ayrı ontik tabakadır insanda. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Zor değil değil mi? Gayet kolay. Yani kalemin bilgisiyle kalemi bildiğimi bilmem, oradaki bilmem bana işaret ediyor artık. Ben biliyorum. Diğerinde de kalemi biliyorum dememi mümkün kılan aslında benimin bilgisidir. Beni bilmezsem kalemi zaten kendimden ayıramam. Ayıramadığım için de bilgimin konusu kılamam çünkü bilginin askeri koşulu bildiğin nesneyi kendinden uzaklaştırmaktır. Bu çok, çok trajik bir şeydir işin garibi. Nefisten kastettiği bu. Nefis dediği şey. Ama bu çok derindir diyor. Yani o nefis dediğin şey, o ben dediğin şey ya da biz dediğimiz şey, kendimize yaptığımız işaret, bizim fiziğimi taşıyan metafiziktir arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat. Bizim fiziğimizi taşıyan metafiziktir. Yani o anlam dünyamız maddemiz o anlam dünyası çöktüm intihar ediyoruz arkadaşlar zaten. Yaşamız ne olursa olsun intihar ediyoruz. Değil mi? Anlamımızı kaybettik. Yaşamanın anlamı kalmadı deyip kendimizi ifna ediyoruz. Fenaya mahkum ediyoruz. Değil mi? Değil. İşte bugün derste arkadaşlarını anlattım. Bakara suresindeki ayetleri, sufiler bu şekilde de yorumlar. Her gün, her an insan ...cennetten kovulur... ...sırat köprüsünden yürür... ...ve tekrar yukarı çıkar. Dolayısıyla... ...iblisin secde ettiği... ...o... ...metafizik alandır. Ben dediğimiz alan. İblis, yani fizik... ...metafizeye secde etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz hep bunu yaşıyoruz. Yani bu olmuş bitmiş bu istiareyi temsiliye razinin ifadesiyle bitmiş bir şey değil. Her insan her sabah kalktığında bunu yeniden yaşar. O yüzden sürekli değil mi? İnsanı bir yakaza, bir şuur uyanıklık halinde tutmak lazım. Benim uyanıklığı sürekli dik tutmamız lazım. Peki bunu nasıl dik tutacağız. İşte son bölümde bununla alakalı ama ona, ona gelmek gelmeden önce söyleyeyim. Önce Tanrı'yı sonra nefsi inceler sonra eşyayı inceler. Eşya dediği duyularımızın konusu olabilen el işaratı hissiye konu olan şey. Başlar gökyüzü bütün felekler, gezegenler yıldızlar sonra dünya unsurlar, madenler bitkiler, hayvan, insan tekrar nefs. Peki, nefsi ayık tutmanın, nefsi dik tutmak yani, ayık tutmanın metafiziği fiziğe karşı sürekli ayakta tutmak, fiziği metafiziğe secde ettirmenin yolu ee, şeyde diye göre dört başlamaktadır. Züht, Yani zühd demek arkadaşlar, elden geldiğince maddeye maddede boğulmamak, maddeyi ihmal ve iptal etmek değil. Bu çok yanlış bir şey. Tasavvuf, İslam tasavvufu tipik anlamda bir kesişlik değildir. Maddeyi ihmal ve iptal etmek değil, maddeyi kontrol etmek, denetlemektir. Yoksa yemeyeceksin, evlenmeyeceksin, işmeyeceksin. değil bu zengin bile olabilirsin burada e, meşhur bize zenginim sahabeden kimdi? kimde şeriatindeki kitabı var hakkında Ebu Zerrek dönemin 10. on zengininden biridir fakir değil bu adam bir fakirin mala zenginliğe e, eleştiri getirmesi yani ciğer kedeki aşte benzer önemli olan olduğu halde malı eleştirebilmek. Yeni, yani ne demek o? Ben, malı beni değil, ben malımı kontrol ediyorum. Hatta, bu i bir birini diyorlar ki, çok eleştiriyorsun, ver hadi bakayım malını, al diyor. Ben de bu akıllı olduğum için ben yine kazanırım. Veriyor bütün malını mülkünü. Yani öyle delikanlı yok tabi de şu anda. Denetlemektir burada. Yoksa ihmal ve iptal etmek değil, madde ihmal ve iptal edilirse intikamını çok acı alır. İşte o, o spiritual bizi bu noktaya getirir. Hazırlık yapmazsın, ne düşmana karşı, ne kendine karşı. Yarının ihmal edersin. Maddiyi ihmal eden yarının gözden kaçırır. Değil mi? Bunu kastetmiyor arkadaşlar. Kontrol etmek. Hani İbn Haldun'un dediği gibi var iken yok gibi yaşamaktır kontrol etmek. Miskin adamın. Ne oğlum ne ne derdi olabilir miskin zaten ya. Yani. İkincisi tehalluh te, e, tahalluh biahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Üçüncüsü teveccuh ilallah. Yani devamlı Tanrı'yla yürümek, Tanrı ile birlikte olmak. Hem davranışlarında, düşüncelerinde takarrub etmek yani ona yakınlaşmak. Üçüncüsü irfan aşaması. Burası son aşamadır, bu istisnai bir durumdur diyor. Ondan sonra e, şey, şu örneği veriyor. Güneş ayna örneğini veriyor. Şimdi güneş ayna, aynayı tasviye etmek buna biliyorsunuz tasviye denir. Sufilik biraz da budur. Tesviye etmek, parlakmak, ayna ışığı yansıtır. Ne kadar parlatılmışsa, fakat bir süre sonra o aynadan mesela bir yansıma olur değil mi? Yakar bir şeyi yakan aslında güneştir. Güneş ışığıdır ama sende o e, nedir onladı? adı? Güneşin asarı sende ortaya çıkar. Keramet de budur diyor. Bu da zor bir iştir. Dolayısıyla aslında yakma eylemi aynanın tesirinden kaynaklanmıyor. Aynanın aracılığından kaynaklanıyor. Bunu bilmeyen bazı sufiler kendilerinden vehmederler ve ener hak derler. Aslında onlar ...hakkın asarının aracıdırlar gibi dönemin Şimdi Burası çok önemli değil bizim için tabii. Ama neticede keramet dediğimiz... Bu keramet sadece Müslümanlara has bir şey değil ha arkadaşlar. Yani okuyanlar varsa klasik e, medeniyetlerde... hala ...hatta e, bunların hala devamı da var. Bazı insanlarla böyle e, garip şeyler vardır. E, Fruit, Jung ve benzeri insanlar bunlar üzerine çalıştılar biliyorsunuz. Dolayısıyla... Ee, tasavvuf dediğimiz hadise ee, bu dört şeyin ee, nedir o adı? As aşamanın bir aradılığı. Nedir peki tasavvuf? Tasavvuf işte biraz önce anlattığım o metafiziği dik tutmanın ayık tutmanın adıdır. Tahkik-ü dedikleri sabahki derste, sabahki de bir önceki derste çizdiğim gibi. Yani insanı şöyle anlatıyoruz biz. Nuzul uruç. Nuzul inmek. Buna e, kapsul nuzul. Buna da kapsul uruç denir. Şimdi, yani maddemiz, manamız demek bu. Şimdi şurası son derece önemli. Burası sırat köprüsü arkadaşlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Tamam mı? Bunu ...bu köprüden geçmenin asgari koşulu, sürekli şuur halinde olmak. Onun için hayat-ı sufiler seyri-şuuri, yani şuurlu bir yolculuk. Onun için bütün mistiklerde, ister Çin, İntihint olsun, müsekkerat, yani şuuru, bilinci, zayıfladan her şey yasaktır. Hiçbir şey, ne olursa olsun, sürekli şuur halinde, ayık halde durmak... O metafiziği sürekli, çünkü kötülük ne, ne diyordu Rüştü Efendi? Kötülük hep kıpırdar. İyilik ise kıpırtılmaya muhtaçtır. Kötülük şeytan çünkü her zaman iş başında, şeytan dediği de senin kendi iç nefsin, vehmin iyiliği sürekli uyanık tutmak lazım. Sürekli dürtmek lazım. İşte bu dürtmenin adıdır tasavvuf. İnsanı dik tutmanın ...metafiziği diktirme ki sana secde etsin. Sen yattığın zaman... ...secde etmez sana. Anlatabiliyor evet. musun? Şimdi ne demek istedik... ...bütün bunlardan? Şunu demek istedik... ...bütüncül bir bilgi... ...kurabilmek için günümüzde... ...günümüze bağlayalım... ...bu anlamda kendimizi... ...teskin edeceğimiz maddemizi... ...ve manamızı birlikte alan bir... ...perspektif geliştirmemiz lazım. Sadece maddeye ya da sadece manaya ağırlık vererek sadece irfan sadece tasavvuf ya da sadece teknoloji bilgi sadece ahlak ama diğerine gerek yok değil burada anlattığımız sistematik içerisinde bütünü kuşatıcı bir perspektife ihtiyacımız var ben onu bir söyleşimde şöyle cevaplamıştım İskender'in burada anlattım belki bunlar ama Konuyu bağlamak bakımından, çünkü 5 dakikada toparlayıp sorulara geçelim. Ee, İskender, Hindistan'a vardığı zaman, şeyler, nedir o, Budist sahipleri de da e, Hindu rahipler, onlar malum böyle saçsız, hepsi, düşünsene 5000 bin tane adam böyle refleksiyon halinde, temmül halinde çok ilginç bir manzara. İskender'in dikkatini çekiyor. Bu adamlar ne yapıyor? Ellerinde kılıç yok. Ordu değiller belli diyor. Gidiyor. Başlarındaki olan adama diyor ki ne yapıyorsunuz? Cevap. Kendimizi fethediyoruz. Hı, i̇lginç diyor. Dönüyor. İskender, sen ne yapıyorsun diyor. Dünyayı fethediyorum. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra şunu dedim. İşte Semerkandin çizdiği ya da İslam e, dünyasındaki, medine te, medeni tecrübesindeki pek çok alim çizdiği şu. Dünya ile insan arasında bu kadar keskin bir ayrım yapamayız arkadaşlar. Dünya biraz insandır, biziz. Biz biraz dünyayız. Madde, mana, birlikteliği. Ya fetih tamam hani şeydi illa fethedeceksek birlikte fethetmemiz lazım. Hem kendimizi hem dünyayı. Sırf dünyayı fethetmeye kalkarsak kendimizin hesabını vermeden bugünkü zalimler gibi oluruz. vari bir durum ortaya çıkar ki Cengiz artık bugünkü duruma göre bence çok masum bir insan. Çünkü bir haberdi bu işlerden. Bu adamlar bunu bilerek yapıyor. Şu yapılanın Cengiz'in yüz katıdır ya. Sırf ...dünyayı imal ederek kendimizi fethetmeye kalkarsak... ...bu sefer efsunlu, mistik bir yapıya bürünürüz. Hadi daha güzel bir hikaye anlatarak bitireyim. Konu konuyu açıyor. Behlül... ...Dana, da Dana Hazretleri. Benim şeyhlerimden biridir. Behlül Dana. Harun için kardeş olduğu söyleni malum. Bir gün saray erkanıyla yürürken... Yolda bir mermer kütlesi görüyor, yolun ortasında, bırakıyor, ekibi gidiyor, mermenin bir ucunu kaldırıyor böyle, bırakıyor, gülerek. Geliyor, bir ucunu kaldırıyor, bırakıyor gülerek, sonra ortadan tutuyor, bayağı zorlanıyor, ama kaldırıyor, bırakıyor, ve gidiyor. Haruncu diyor ki, ne yaptın sen şimdi? Ne bu yani? Mermenin bu tarafı dünya diyor, dünyayı tek başına yaşamak çok kolay. Bu tarafı ahiret. Ahireti de tek başına yaşamak çok kolay. Ama ikisini birlikte taşımak çok zor be. İşte benim de tam dediğim bu. Semerkand'in tam dediği de bu. Sırf ahirete ya da sırf gaybe. Sırf batına. Değer verdiğin zaman hayatı ihmal edersin. Yaşamı gözden kaçırırsın. Köle olursun. Ne diyor Taşköbizade? İlimleri ihmal edersen siyadetini, efendiliğini kaybedersin. Böyle olursun. Öbürü ihmal edersen saadetini yani mutluluğunu kaybedersin. Efendilikle mutluluğu, dünyayla ahireti, manayla maddeyi, vücutla mevcudu, halıkla mahluku, kanatla alemi bir arada tutmanın ee, ...ne diyelim bir perspektifini geliştirmemiz lazım. Bilim ve düşünce seminerinde bunu yapmaya çalıştık... ...diye düşünüyorum. E, tabii fırça darbeleriyle... E, ...daha sonraki süreçlerde bunu zenginleştirebiliriz... ...diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Evet Sorusu olan... ...zor olmasın. Buyurun efendim. Sen demek ki çok soru biriktirdin hemen... su o soruyu kafanda... Evet. ...işte teskin etmek bu demek... ...demek ki sükunet eremedin sen... ...yok zaten... Evet. ...nerede... ...evlisem burada ne işim var... ...ooo... ...güzel... Ama zaten bunun için İyi, ...tabii tabii bir şey demedim kızma canım... ...şöyle bir durum var... ...buradan... mikrofon mu... Ben, mi? çıkacağım Neyse, tam... e, ...şimdi burada şöyle bir durum var... ...işte e, Tanrı ile... Ee, evren arasındaki ilişkiyi anlamak, Tanrı ile insan arasındaki ilişki. yani, ilişkiyi... İlişkiyi demeyin, Tan evreni Tanrı ile ilişkisi içinde bilmek. Evreni Tanrı ile ilişkisi içinde bilmek. Evet, bilmek. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim bence günümüzde e, evreni ve insanın ilişkisi karmaşık. Yani biz e, evrene, evrene gittiğimiz, mesela eskilerde hani burada böyle bir tasnif yapmamış ya, hani, Tan, evreni Tanrı ile ilişkisi içinde bilmek, insanla evrenin ilişkisi içinde bilmek demiş ama insanı, insana Tanrı ile ilişkisi içerisinde bilmek demiş ama insanı evrenin ilişkisi içerisinde bilmek diye bir şey dememiş. Çünkü Yok, ben, o da var. O da, o da var. Var. var. Var vardı. Peki eskiden bunun karmaşası yoktu ki herhalde. Mesela insanlar evrene gittiklerinde tekrardan evrenden Tanrı'ya dönebiliyorlarmış. Ama şimdi biz evrene gitti, mesela biyoloji anlamında konuşalım. Ben insan olarak evrene gittiğimde daha kendimi evren ev, yani evrenin yasaları içerisinde evrende konumlandırmakta zorlanıyorum. Şimdi bak bir girişte dedim ki evreni kendi içerisinde bilmek başka bir şey. Bir bilim ya da bir bilim adamı bir bilim insanı evreni evren içinde kalarak bilir. Zanaatını yapar. Tanrı ile itifat kurmaz, metafizik bir yorum yapmaz. Biyolog biyoloji, biyoloji yapar. Fizikçi fiziğini yapar. Bu ayrı bir şey. Ama bunun yorumunu yapmaya başladığında, bunun felsefesini yapmaya başladığınızda diyelim bu dediğim aşamaya geçersin. Bunları birbirine karıştırmayalım. Yani e, o dönemde de herkes bu adam gibi bakmıyor. Bu adam bir... Perspektif kurmaya çalışıyor. O dönemde fizikçi fiziğini yapıyor, matematik, matematikini yapıyor, anlatabiliyor muyum? Demek benim ama şuydu benim, şimdi şöyle. Mesela konuşmamayacağım madde, mana dedim. ben sürekli mananın ne olduğunu düşündüm. Bu bile karmaşık, bunu anlatmaya çalışıyorum. Evreni tabii ki de evrenin içine karar, hani açık. Ya mana sensin, neresi karışık ya? Ama mesela ben evrene gittiğimde diyorum ya ben kendimi evren, evrenin yasaları içerisinde konumlandırmakta zorlanıyorum. Benim mana dediğim şey birkaç tane kimyasal olaylar, olaydan ibaret bir şey. Yani ben evrenden evre, evrenin işleyişinden kendimi ayrıştıramıyorum. Madde tarafını ayrıştıramazsınız zaten. Onlar da ayrıştırıyorlar. Evet. Sen tar mana tarafın maddeden ayrı bir şey olduğu bile muhalep. Değil Ama zaten. Onun üstünde dedik ya bunlar ya, birbirine ikam edilemez, birbirine. birbirine çorba edilemez. Üst üste bunlar. Şimdi tabii sen girmiyor musun bizim şeye ahlak yok musun? Giriyorum. Da yeni geldi. Almayalım bu arkadaşı bundan sonra. Hocam peki bir nokta daha, son mikrofonu verebilir verebilirsiniz. Arkadaşlar mi? bakın bu sistemi adam kurarken insanı evrenin bir çocuğu olarak anlatıyor, bir üretimi olarak anlatıyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. ...biz evrenin dışında değiliz ki. Hatta hatta bunlar filozoflar gibi, i̇bn gibi düşün, bile düşünmüyor. i̇bn da malum, nefs, akıl, maddenin haricinde bir şey. Bu nefsi, ruhu da maddi kabul ediyor. Madde derken, zaman mekan içinde olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hiç burada bir problem yok. Sadece basamaklandırma, yani toprak... ...çıkıyorsun, bak, değil mi, madenler... Hayvan, bitkiler, hayvanlar, onlar da kendi içerisinde basamaklı basamaklı, değil mi? herhalde karafat mayınla maymun aynı değil. Oradan insan insano da türleri derste okumadık mı bugün? İnsan bile tabakalanıyor coğrafyasına göre, iklimine göre, e, nedir on akli melekelerine göre filan. Kopuk değil. Zaten arkadaşlar, medeniyet kültür dediğin nedir? İlk ilke, bunu anlattım size ben. Evren insan üç arasındaki ilişkiler bütün medeniyet tezahürleri budur ya. Camide budur, ahlakta budur, hep budur ya. Yani. Neticede mesele şimdi tabii ben Batı felsefesine atıf yapmadım değil mi? Ben size Şaban'a Şaban'a anlatsam mesela. Şaban Ardönse insan nedir? Sufi diyor ki Hak, hakikatul hakayiktir. Evet. Şaban ne diyor? Aynı şey diyor. Naiybiniz de aynı şey diyor. Hegel ne yapıyor? Aynı şey yapıyor. Yani bu Taoist felsefiyi anlatsak, Budist felsefiyi anlatsak çok fark etmiyor. Bütün çünkü hepimiz aynı uzayda yaşıyoruz. Evren var, ben varım, madde var, mana var. İşte üst bir ilke var mı yok mu bunu araştırmasını yapıyoruz, değil mi? Hepsinde aynı. Ha her dönemin kendi birikimine göre, kendi dinine göre buna bir cevap veriyor. Emin olun yüzde 95 bunlar aynı. %5'te, %5 az değil ha, fare ile benim aramda genetik %2.5 fark var ama ne kadar büyük fark çıkıyor ortaya, değil mi? Yani bazen diyor, hocam %5 çok az değil mi? Değil. Çok büyük farklar ortaya çıkıyor. Bu ayrı ayrı medeniyetler ortaya çıkıyor, ayrı ayrı kültürler ortaya çıkıyor. Anladın değil mi? Ama başkaları da sorsun. Var mı başka sorusu olan? Bütün cevapları da veremem ben ya, o kadar bilgin değilim. O hanımefendi arkadaş arkadan. Hocam ders için teşekkür ederim. Ee, benim aklımda bir soru var ama gardımı alarak soruya başlayalım. Gardımı alarak evet. ne? Bu yapıyoruz canım? <gülüyor> Hayır ben belki... E, anlamamış... Hiç zorlanan bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. Yani her şeyi cevaplayacak yok yok. Cevaplamışsınızdır belki ben anlamamış olabilirim diye ha, söylüyorum. Sen şimdi en iyi pehlivan baştan ringe yatıp ben yenildim diyen pehlivandır. Evet. E, şimdi hocam bu e, vücut ve mevcudat ayrımından bahsederken hani mevcudatı ihmal ettiğimizden ve onsuz vücut üzerinden konuştuğumuzdan bahsettik ya ve sanatçıyı anlamak için sanatını görmemiz gerektiğinden. Bu hani o sanattan ve o fektler üzerinden konuşurken de zaten bizim onlardan bağımsız bir mefhumumuz yok mu? Onları ölçtüğümüz ve değerlendirdiğimiz yani bu anlamda bu kadar bağlı mıyız o mevcudata? Tabii bağlısın. Onlar... Sen bir kültür içerisinde bir insanlığın birikimi imnadun i Adun tabiyle tarihsel bir hafıza içerisinde bunları aldığın için sana öyle geliyor. Tüm bilgimiz istikraidir, tüme varımsaldır. Biz bunları oluşturduk. Ama o bilgileri edinebilmemiz için var olan bir şey yok mu zaten? Ne demek yok o var mu? olan bir şey? İmkandır bilgi. Evet, evet. İmkan evet canım. Evet. Kognitif bir yapı o, imkan o. Ama o imkan erişimini... Ben seni doğduğunda bir, bir, bir ormana var. bıraksam ve büyütsem görürdün o imkanı. Arkadaşlar eee imkanlar ancak şartların oluştuğu yerde ortaya çıkar. İhtimam şerait ihtimam mevani dediğimiz. Yani bir insan insanlığını ancak insanlığı mümkün şartların ortaya çıkması, engellerin ortadan kalkmasıyla bir Afrika kabilesinde senin varlık idrakin, senin bu konularla ilgili konuşmanla hiç gördün mü? Yurtişe gittin tabii. Değil mi daha? Ha göreceksin. Ee, konuşmakta zorlanacaksın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben Çinlilerle mesela tam üzerine konuşamadım. Çünkü komünist eğitimde yetişmişler. Bana dedi ki İhsan Bey dedi ne dediğinizi hiç anlamıyorum. Bu ne? Anlatabiliyor muyum? Yok, kavramı yok. Kavram olmayan şeyi bir türlü göremiyor. Göremezsin zaten. Öyle kolay değil. Farklı insan gruplarla karşısında... Bakın ben bunu <gülüyor> Bırakın yurt dışına gitmeyi, ben imatip mezunuyum. 7 yıl aynı şeyleri dinledik, felsefe bölümüne gittik. Ulan ne kadar farklı düşünen insanlar varmış dedim kendime. Anlatabiliyor muyum yani? Öyle değil. İçine yetiştiğiniz kültür bazı şeyleri belirliyor diye. Bir de onları lafız olarak biliyorsun, mefhum olarak bilmiyorsun ki. Şu anda ben senin dini bilgini sorgulayayım, %90'ını iskarta yayırırım. Ya Başlarım, matürlilik nedir diye soralım sana, kesinlikle cevap veremezsin. Çünkü bütün bilgimiz tarihseldir. Matürlilik diye bir bir şey pratize etmiyoruz şu anda biz. Tamamen nostaljik. Hanefilik de öyle. Ya şuradaki dizayn Hanefili'ye göre mi? Mesela. Bak buradan başlarım ha. Tabii. Şimdi biz bunu anlamıyoruz. Değerler maddeyi belirler arkadaşlar. Bakın o da kavramını haram fikri yaratıyor. ...param ve helal. Oda yok ki klasik şeylerde. Avrupa'da 1800'e kadar saraylar hariç, o oda yok ki. Mobilya ne demek? Hareketli nesneler demek. Mobilation. Akşam yatıyorlar, sabah kaldırıyorlar. Tek bir oda. Tabi yani bu pazar dizaynı, sokakların şu anda Türkiye'de sokaklar... ...mimari şeyler, dinin açtırma gibi yapan da muavzekerler işte. Onu geç onu. Lafsidir. Zaten mevcudat... Yani mevcudat ile maddi olarak anlamayın arkadaşlar. Var olan her şey... ...üzerinde bir fikrimiz olmadığı için... ...manamızın da... ...nostaljiden, şiirden bir farkı yok. Şu anda dini bilgi biraz şiirdir bugün. Çok güzel. Uuu ağlatıyorlar bizi. Değil mi? Terlik satıyorlar. Allah'la kandırıyorlar. Uuu ne güzel. Hiçbir karşılığı yok. Şiir masal, efsane, inanç böyle bir yazı yazdım ben, bu şekilde devam edelim, 25 yıl sonra Türkiye'de İslam bir kültüre dönüşecek bir efsaneye dönüşecek, yazın bunu deyin ki bir Oflu Hoca vardı, böyle söyledi çünkü kızamıyorum da hep açık, ya çok beni gerdi bu şey, ekran şimdi gel güzel şey Oflu Hoca makamında bir iki cümle söyleyecektim anlatabiliyor muyum? tamamen bir şiir terennüm ediyoruz şu anda efsane yani Evet, son bir şey alalım. Buyurun Rüşmü. Başka var mıydı? Bir beyefendi el kaldırdı ama. Başak tamam. Şey, mesela, yok yok, doğuştan... Hani şey. Doğ iş, bakın, tasavvurlar bizde empiriktir, yargılar aklidir. Şimdi tabii biz kültürümüzü bilmiyoruz. Bizde empirizm, realizm, rasyonalizm, idealizm yoktur arkadaşlar. Bu bizim derdimiz değil. Tamam mı? Meşşayisi de kelamcısı da, işrakisi de, sufisi de, insanı doğuştan imkanla donatır. Tasavvurlarımız tamamen empiriktir. Kavramlarımız. Dışarıdan başlarız. İntiza, tecrid, ama yargılar da kesinlikle aklidir. Orada da empiriklerle, empirizmle uğraşmayız. Tüme varımsaldır şey. Hele burada çok ifrata gidenler bile var bizde. Evet, üçlü söyle. Hocam, Semerkandî'nin çizgisi daha sonraya nasıl etki etti? Bir dönüşüm veya bir yerde aksi oldu mu? Adamı daha yeni keşfettik. <gülüyor> Araştıracağız. Şimdi şöyle, yeni keşfettik değil tabii. İsim olarak çok iyi biliniyor. İşte, e, nedir onun adı? Geometri kitabı, medreselerin. Kadızade'nin şeriğiyle ana kitabı. Farsça'ya tercüme ediliyor, Türkçe'ye tercüme ediliyor. Üzerine şeyler, ve yazılıyor. Kelam kitabı dediğim gibi Hindistan'da özellikle ders kitabı bizde de biliniyor. Üzerine şeyler var. Hatta 17. yüzyıl Osmanlı alimleri kullanıyor. Mantık kitabı biliniyor. Ama bu fikirlere ne kadar dikkate alındı? Çok radikal fikirler var. Sütü teorisinin reddetmesi, birden bir çıkar ilkesinin reddetmesi, nefsi mücadrat kabul etmemesi. Anladın mı? Çok önemli ki. ha. Söylemedim mesela. Yepyeni bir astronomi yaklaşımı var. Neydi klasik kozmojide? gökyüzünde e, şey olmaz, düzlemsel hareket olmaz, e, e, hatti hareket olmaz. Nereden biliyorsun diyor? Olabilir. Bir bütün olarak gezegenler evet dairesel davranıyorlar ama kendi işlerinde e, çizgisel de hareket edebilirler. Artı e, felekler e, şeydir ilahidir, e, parçalanmazlar orada. Kesinlikle olabilir diyor. O konuda bilgimiz eksik. Çünkü alet edevatımız çok şey. Çok yeni yaklaşımları var. Ha, Onun bütünü dönemdeki baskın bütünlerlerden farklı olduğu için ne kadar dikkate alınıyor, alınmıyor incelemek lazım. Bilmiyorum ama ana caddeyi belirleyecek bir etkisinin olmadığı da açık. Tamam mı? Şimdi benim Semerkandi seçmemin nedeni, İlmül afak ve enfüs tabiri çok yeni bir tabir ve yeni bir ilim ne kadar devam etti bilmiyorum tekrar ediyorum tek tek bilimler kastetmiyor adam adamın kastettiği şu bizim ürettiğimiz tüm bilgi türleri ister evrene bugünkü bilimler olsun ister psikolojik ister toplumsal tüm bu bilgileri en nihayetinde insanlı insanı bütüncül bir yakalamak için bir araya getirecek bir bilime ihtiyacımız var. Yani unification of ne diyelim? Doğuluş mu diyelim? Sayısız doğuluş olmaz zaten tektron. Bilimleri birleştirmek. Ama burada bilimleri tek tek bilimleri bir araya getirmek değil. Bu bilimlerin ettiği bilgileri tek bir bilgi kavramı etrafında etrafında toplayabilir miyiz? Adam bunun denemesini yapıyor. Yepyeni bir bilim kurmaya çalışıyor. Yani buradaki teşebbüsü gündeme getirmek için bizim de buna ihtiyacımız var bugün. Yani bilim eleştirmenliği yapmanın hiçbir anlamı yok. Bilimler her zaman vardı canım, yani İslam dünyasında da vardı, Yunan'da da vardı, Mezopotam'da da vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ee, ne sosyal bilimleri, ne e, doğa bilimleri, ne formel bilimleri, önemli olan tüm bunların içinde iş gördüğü bir çanak, o bütüncül perspektifi kurup kurmama o yoksa, sen istediğin kadar e, hep tercüme edip kalırsın, hep tercüme ederiz. Zaten şu anda koşturuyoruz dikkat edin, nefes nefese kaldık. 150 yıldır bilim hep gelişiyor. Nitron, sonra relativite, sonra kuantum, şimdi informatik devrim. Biz hala koşturuyoruz. Niye? Çünkü üzerinden hareket edeceğimiz bir zemini kurmadığımız için hep dışarıdan üretilene mahkumuz biz. Her konuda. Onun için ben diyorum ya, biz sadece şimdiden geri değiliz. Geçmişimizden de geriyiz. Ne açıdan? Perspektif açısından. Evet. Peki arkadaşlar. Hem düşünce, bilim ve düşünce sistemine katılan arkadaşlara hem de bugünkü bu sohbete genel teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, İskizat Hocam bir iki cümle edecek. Buyurun hocam. Hocam, bizde bütün bilim ve düşünce seminerlerine katılan arkadaşlar adına size çok teşekkür ediyoruz. İhsan Hocayla 3 üçüncü yılımız kagem olarak. bize bu ayrıcalığı tanıdığı için, bizimle beraber olduğu için, Ankara'da sizlerle buluştuğu için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah kendisinden söz aldık. Önümüzdeki yılda farklı bir başlık altında. Yine seminerlerimiz devam edecek. Bu yıl şimdilik bu kadar diyelim ama e, arzu eden arkadaşlarla sahnede şöyle kalabalık güzel bir kare alalım. Bir hatıra fotoğrafı alalım. Lütfen buyurun. Hmm.